bazı ayetler diğerlerini nesh ediyor. Tarzı... Nesh etmez, nesh etmez. yok. Zaman ve zilinin geldiği vakitte o gene şeydedir. Zaman için nesih oldu. Nesih bir şey yoktur. Öyle demişler. Ülema ancak o şekilde tarif edilmiş. Mesela Leküm dini kümbeli yedin. Evet. Peygamber zamanında evet. iknazı oldu. Evet. Sonra ya yüllezine amenü cahidil küfale vel münafıkkinen velgis aleyhüme ve cehennem ait geldi. Ha, şimdi hadi yap bakalım hadi. Bıda, bıda. Hadi hadi gel gel. Çıkmayın lan hadi. hadi. Hale kümleyin kümleyin işin. İşte. Neşe olan yok. Zaman ve zeminin, zeminin idarece hususatındaki nazlı ayetlerde onlar. Oruç hakkında bir ayet bir kelime var. Hangisi? Yani, akşam da yatışı arasında sargıyemek diyenlerdir. O sizin mesle değil. O bir daha alıştırma meselesi o, o misadet. Bu alıştırma meselesi. İdaret de öyle. Evet. Diyarıtı sonra Hazreti Ömer diyor ki Peygambere yarış ola Allah söyle ben hamessin bize çünkü ailelerimizle buluşamıyoruz ne yapacağız böyle öyle Allah yani müsaadesin bize genişletme, genişletme meselesi çok şimdi benim konuştuğum mesele miyim şimdi azemet i̇şte, senin dinin senin dinin dinin bana harba işte rak meselesi şifreni mi bırak şimdi güzel ülkeler ne şimdi? E tabii şimdi şunu öyle ha, bir zaman gelir gene aynı ayet kelimenin elinde var olur tanaksız yoktur Kur'an'da o mazeret. Allah'ın kitabı oyacaktı ki bu birçok tesirde neşik tesirimiz öyle. Canım neşikçe, söylüyorum aynı bu şekildedir, evet. böyle bu durumudur, bunun gibi.